Türkçe Peri Masalları Kedileri Çizen Çocuk Evvel zaman içinde küçük bir köyde eşi ve üç çocuğuyla yaşayan bir çiftçi varmış. En büyük ve en küçük oğlu çok yardımcı oluyormuş. Babaları ne istese yapıyorlarmış. Ama ortanca oğlu Andy resim çizmekten ve boyamaktan başka bir şey yapmıyormuş. Ve ne resmi yapıyormuş? Kedi. Andy, neredesin? Aa, merhaba baba. Az önce bu güzel kediyi çizdim. Beğendin mi? Tabii ki beğendim. Tıpkı çizdiğin diğer kedileri sevdiğim gibi. <gülüyor> Bak oğlum, bu kadar çok kedi resmi yapmaktan vazgeçmelisin. Ama baba, onları eğlence olsun diye çizmiyorum. Diğer hayvanları ve nesneleri de denedim ben. Ama... Kedileri çizdiğim zaman sanki benimle konuşuyorlar. Babası Andy'ye çok kızmış. Andy, tarlada bana yardım etmeni istiyorum ve bunu bile yapmıyorsun. Seni bir daha kedi çizerken görürsem, köyün sonundaki bilgenin yanına gönderirim. Ne? Ne? Hayır, oraya gitmek istemiyorum. Eğer sözümü dinlemezsen gitmek zorunda kalırsın. Şimdi gel ve patatesleri taşımama yardım et. Zavallı Andy, tarlada çalışmayı sevmiyormuş. Sadece kedi çizmeyi düşünüyormuş. Gittiği her yerde kedileri görüyor ve onlardan asla sıkılmıyormuş. Bir gün babası Andy'yi aramaya gelmiş. Andy yine ortalıkta yokmuş. Nerede acaba bu çocuk? Ve birinin buğdayları taşıması gerekiyor. Hı? Oo, o da ne? Tarlanın içine yürüdüğünde, Andy'nin yerde oturmuş, iri bir kediyle oynadığını görmüş. Oo, daha fazla dayanamayacağım. Andy, oğlum, yarın Bilge'nin yanına gidiyoruz ve sana ne öğretebileceğini soruyoruz. Çünkü kedi resmi çizmek seni ebediyen mutlu etmeyecek. Ama baba, ben bunu yapmayı seviyorum. Ama Endinin babası kedi resmi çizmeyi bırakması konusunda kararlıymış. Günün ilerleyen saatlerinde yaşlı bilgeyi ziyarete gitmişler. Yaşlı bilge onları selamlayıp neden geldiklerini sormuş. Neden mi? Aslında babam benden hoşlanmıyor. Çünkü... E... <gülüyor> Ondan hoşlanmadığım doğru değil. Oğlum Andy güçlü bir çocuğun yapması gereken hiçbir işi yapmıyor. Peki, tamam. Öyleyse oğlun ne yapıyor? Resim yapıyor ve sadece kedilerin resmini. Sadece o aptal bıyıklı yaratıkların... ''Baba, söylemiştim. Kediler benimle konuştuğu için.'' ''Seninle konuşuyorlar mı? Ah, i̇şte bu oldukça ilginç bir durum.'' <gülüyor> Andy, Bilge'ye babasına söylediği her şeyi anlatmış. Anlatmayı bitirdiğinde Bilge sessiz kalmış ve derin düşüncelere dalmış. Daha sonra babası onu Bilge'ye bırakmış. Yaşlı adam çocukla nazikçe konuşmuş ve çok zor sorular sormuş.'' Verdiği cevaplar zekice olduğundan Bilge küçük çocuğu eğitmeye razı olmuş. Çocuk ona öğretilenleri çabuk öğrenmiş. Ve çoğu konuda çok itaatkarmış. Ama çocuğun ders saatlerinde bile kedi resmi çizmesi Bilge'nin dikkatinden kaçmamış. Hatta çizilmemesi gereken yerde bile kedi resimleri çiziyormuş. Bilge çocuğun babasını çağırmış. Oğlun kedi resmi çizmeyi seviyor. Ve ona ilahi bir yetenek bahşedilmiş. Küçük kedilerle konuşmasını sağlayan ilahi bir yetenek mi? Eğer istemiyorsan bana inanmak zorunda değilsin. Ama sözlerimi dinlesen iyi olur. Endi uzun zaman önce ben de kedileri ve yandaki kasabayı hayal ederdim. Bence arada bir bağ olabilir. E, tamam, peki. Yani oraya mı gitmeliyim? Evet. Ama unutma, sana verebileceğim son bir tavsiye olacak. Aynı yerde çok sayıda korkunç kedi resmi çizme olur mu? Endi'nin aklı karışmış. Bilge'nin son tavsiyesinde ne kastettiğini anlamamış. Ama Bilge'ye teşekkür edip, yola koyulmuş. Bununla beraber babası onu desteklememiş ve istediğini yapmasına izin vermiş. Yola devam etmiş ve gece vakti kasabaya varmış. Kasaba çok sessiz görünüyormuş. Bu çok tuhaf. Etrafta tek kişi yok ve bütün evler kapatılmışa benziyor. Burada yaşayan var mı merak ettim. Kasaba dev bir canavar fare tarafından dehşete düşürülmüş. Fare inekten daha büyükmüş. Sadece geceleri geliyormuş. Bu yüzden kasaba halkı geceleri kaçıyormuş. Ve gündüz olduğunda geri dönüp tekrar gidene kadar dışarı çıkmıyorlarmış. Andy kasaba içinde ilerlemiş ve büyük bir eve gelmiş. O kadar güzel ve davetkarmış ki Andy içeri girmeden edememiş. Bu evin içinde insanlar dev fareye yemek sunuyorlarmış. Ve Endi içeri girdiğinde yemekleri bulmuş. O kadar açmış ki hepsini yemiş. Bitirdikten sonra duvarların boş ve beyaz olduğunu fark etmiş. Beyaz duvarlar. Büyük beyaz duvarlar. Benim gibi birinin burada yapabileceği tek şey var. Resim. Ve resim yapmaya başlamış. Ve her zaman olduğu gibi duvarlara birçok güzel kedi resmi yapmış. İşte oldu. Hepsi çok güzel görünüyor. Bu kadar resim yapmak beni çok yordu. Galiba biraz uyusam iyi olacak. Ama Endi fazla uyumamış. Güçlü bir hayvan sesiyle aniden uyanmış. Ha? Ne? Hırlama sesinin daha da yükselip yaklaştığını duyuyormuş. Endi korkmuş ve büyük bir sandığın içine saklanmış. Hırlayan hayvan eve girmiş ve öyle bir ses çıkarmış ki Endi korkudan tir tir titremiş. O anda kedi sesleri duyulmuş. Kediler mi? Ve ev sarsılmaya başlamış. Hayvanlar birbirleriyle kavga ediyormuş. Ve Engin kulaklarını kapatmış. Ah! Neler oluyor? Ev şiddetli şekilde sarsılıyormuş. Ve gürültü yüzünden halk evlerinden çıkıp gelmiş. Ne? Bu ses de ne? Hadi oraya gidip bakalım. Belki de cesur biri bizi canavar fareden kurtarmaya gelmiştir. Merak etmelerini sağlayan sese bakmak için gitmişler. Bu arada malikanedeki kavga hala devam ediyormuş. de titremeye devam ediyormuş. <gülüyor> Aa, bu da ne böyle? Hayır! Kavga nihayet sona ermiş. Endi sessizliği duyunca saklandığı yerden gizlice dışarı bakmış ve yenilen dev farenin baygın şekilde yerde yattığını görmüş. İnanamıyorum, burada neler oldu? Gözleri resimlerine kaymış ve kedilerin üzerinde biraz kan görmüş. Bu tam olarak nedir? Ah, oh, fare! Canavar farenin hakkından gelmişsin uzun süredir bize dehşet yaşatıyordu. Teşekkürler nazik yabancı. Andy ne diyeceğini bilememiş. Olanlar onu çok şaşırtmış. O zaman bilgenin söylediğini hatırlamış. Aynı yerde çok sayıda korkunç kedi çizmekten kaçın. Aa, <gülüyor> rica ederim. Ve kısa zamanda... Canavar farenin hakkından gelen Endin'in hikayesi tüm dünyaya yayılmış ve Endin'in babasına gelince, Endin'in cesaret haberi ona da ulaşmış. Endin'in bu güçlere sahip olmasının bir sebebi olduğunu biliyordum. Oğlunla gurur duyuyor musun? Ee, <gülüyor> evet, onunla gurur duyuyorum. Aslında en başında. Andy'nin hayallerini izlemesine izin vermediği için kendinden utanıyormuş. Ama yine de mutluymuş. Oğlu sonunda mutluymuş ve en iyi olduğu şeyi yapıyormuş. Kedi resmi çizmek. Endi'nin hikayesi bize sevdiğimiz şeyi yapmamızı ve evrenin onu büyülü kılmak için bir yol bulacağını söylüyor.